Riyadus Salihin adlı hadis derleme kitabını okumaya devam ediyoruz. Bu haftaki başlayacağımız sadedinde bulunduğumuz bab Babul Emri bil Maruf ve Nehi anil Munkar. Daha önceki bahislerde bununla ilgili birçok konuya değinmiştik, hatırladığınız üzere. Emri bil Maruf ve Nehyanil Munkar. İyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak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 Yapmış olduğumuz derse o Araf suresindeki tefsiri almıştık hatırlarsanız. Deniz kenarında yaşayan bir Yahudi topluluğu vardı. allah Teala onlara cumartesi günleri balık tutmayı, balık avlamayı yasaklamıştı. Allah-u da bir imtihanı olarak cumartesi günü balıklar oraya nasıl geliyordu arkadaşlar? Suyun üzerinde fokur fokur balık kaynıyor.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 Olmayız. Diğer bir topluluk ise bunları yasaklıyordu. Bunları uyarıyordu. Yapmış oldukları münkerin bırakılması gerektiğini, ondan uzaklaşılması gerektiğini söylüyordu. Tabii bunlar sevilmeyen emri bil maruf ve nehyan münker yaptıkları için kavimleri tarafından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 Çiğnemeye devam eden o topluluğu, o Yahudi topluluğunu ne yaptı? O balık tutan topluluğu helak etti. Ve kunu kıradeten hâsîn dedi onlara. Haydi şimdi aşağılık maymunlar olun. Onları allah Teala ne yaptı? Maymuna çevirdi. Az sonra hadislerde de bununla ilgili değineceğiz. Müellif Rahimahullah burada bizlere... Âl-i İmrân suresindeki Allah Teala'nın şu buyruğunu zikrediyor. Diyor ki: "Vel tekun minkum ummetun yad'una ila'l hayr ve ya'muruna bil ma'ruf ve yanhawna anil münker." Sizlerin içinden hayıra davet eden, iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir topluluk olsun. Burada bakın ilim ehli diyor ki Allah Teala'nın bu emri bu vazifenin yerine getirilmesinin farz olduğunu gösteriyor. Yani emri bil mağruf ve nehi anil münker vazifesinin farz olduğunu gösteriyor. Diyor ki, buradaki minkom içinizden bir topluluk, yani bütün topluluk, bütün Müslümanlara farz değil. O zaman biz bu tarz fazlara ne diyoruz? Farzı kifaya diyoruz. Ümmetten bir topluluk yaptığında, diğerlerinden düşen farzlar. Ve ulaike humul muflihun, işte felaha eren, Kurtuluşa erdirilen insanlar onlardır. Emri bil maruf yapan, insanlara iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan insanlar. Tabi bunun şartlarını üç söyledik, hatırlarsınız. Dedik ki emreden ki önce ne olacak? Emrettiği yahut da yasakladığı şeyin alimi olacak. Bileni olacak. Yasakladığı şeyi yahut da emrettiği şeyin alimi olacak. Yani bilecek. Cahil bir insan emri bil maruf nehyanil münker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 Yani adam yolcudur, sefere çıkmıştır. O gün oruç tutmuyordur. Ramazan günü o takarda sen tutmuşsundur adamı. Adama diyorsundur ki, kardeşim niye oruç tutmuyorsun? Allah'tan korkmuyorsun. Adam da sana der ki ben neyim? Seferiyim. Onun için karşındaki davet ettiğin, emri bil Maruf nehyi anil münker yaptığın kişinin durumu da çok önemli. Onu da bileceksin. Üçüncü olarak, yasakladığın, ortadan kalkmasını istediğin münker, ortadan kalkıp da yerine daha büyük bir fitne, daha büyük bir bela, musibet ne yapmayacak? Gelmeyecek. Yani adam bir günah işliyor. Biliyorsun ki bu adam bu günahı işlemekten vazgeçerse, vazgeçirirsen yerine daha büyük bir günah işlemeye başlayacak. Yani adam mesela örnek verelim ki bu örnek şey olmasın. Yani sigara içenlere kendilerinin yaptıkları amelin hoş e, göstermesin. İlimehli bu örneği veriyor. Diyorlar ki mesela adam sigara içiyor, çok asevi bir adam, kendini tutamayan bir adam. Sigara içtiği zaman sinirleri dinen bir adam. Bu adam sigarayı bırak, bu adam'a sigara bıraktırılırsa, bu adamın esrar ya da eroin kullanma ihtimali bırakın ihtimal. Yani kesin sigarayı bırakıp esrar'a veya eroin'e intikal edecek. Diyorlar ki o zaman bu adama ne yapmaz? sigarası bıraktırılmaz. Tabi buradan da şu çıkmaz yani, ben de böyleyim filan değil. Herkes Allah'tan korksun. Yani Allah-u Teala'nın vermiş olduğu vücuda, emanete zarar veren bir adam öncelikle hıyanet, allah taraya Teala'ya Allah-u Teala'nın verdiği emanete hıyanet eden insan konumundadır.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 Kendi etrafında dönecek, bağırsakları etrafında, karnından bağırsakları çıkmış halde dönecek. Aleyhisselatü böyle vasfediyor. İnsanlar diyecekler ki Allah Allah bu adam bize dünyada emri bil maruf yapardı. İyiliği emreder, bizi kötülükten alıkordu. Niye bu burada? Niye böyle bir azap çekiliyor? Derecek ki onu yapmazdı, emrettiği şeyleri yapmaz. yasakladıkları şeyden de kaçınmazdı. Yani bunun günahı ayrı. Ama bu şu demek değil. Böyle bir adam emri bil maruf yapamaz, nehyenil münker yapamaz. Değil. O halde bakın Allah Teala bizlere nasıl hitap ediyor? Vel tekun minkum Sizlerin içinden bir ümmet olsun. Ne olsun? Bunlar ne yapsınlar? Yeduuna <gülüyor> ilal hayr. Hayıra davet etsinler. Ye'muruna <gülüyor> bil maruf. İyiyi emretsinler ve enhauna ani'l mumkar. Kötülükten de alıkoysunlar. Yani bu vazife ümmet içinde daim olmadığı sürece, devam etmediği sürece ne yapar? Ümmetin hepsi tümü bu farzı terk ettiği için günaha girer ve artık münkerler sokak ortasında işlenmeye başlar ve durum her geçen gün kötüye gider. Yine allah Teala Ali İmran suresinde şöyle buyuruyor, Kuntum hayra ummetin uhricet nin nas. İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Yani bizler İslam topluluğu olarak Allah tarafından bakın tezkiye edilen, referans edilen Övülen bir topluluğuz. Hayırlı bir topluluk olmakla vasf edilmişiz. Peki ne yaparız biz? allah Teala bizi neden hayırlı bir topluluk olarak nitelemiş? Te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil munker. Sizler iyiliği emreder, kötülükten sakındırır, alıkorsunuz. Kötülük, kötülüğü yasaklarsınız. Yani şimdi bununla ilgili konuşsak haftalarca konuşuruz yani emri bil maruf ve münker nünkar ayetlerini alsak, aleyhissalatu vesselamın konuyla ilgili hepiniz ra'i, çobansınız ve hepiniz sürünüzden mesulsünüz hadisini alsak, hepimizin görevlerini tek tek saysak, haftalar alır. Yani bizler evimizde neyiz? Reisiz. İşimizde reisiz. Mahallemizde, sorumlu olduğumuz yerlerde reisiz. Ve orada yapmış olduğumuz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 bu görevi terk ettiğin için çıkabilir. Evindesin, insanlar oturmuş, dizi bilim seyrediyor ve sen onlara bir şey diyemiyorsun veya demiyorsun. Nehy-i anil münker yapmıyorsun. Senin örneğin olan, yani bu fiili yapan, Yahudi topluluğundan allah Teala bahsetmiş. Niye bahsetmiş? Onlar gibi olma diye. Allah-u onları neye çevirmiş? Maymuna çevirmiş. Bu münkeri işledikleri için. diğer ayette diyor ki Allah Teala "Huzil afva ve emr bil urf. Affı tercih et. Yani insanlarla muamele ederken ne yap? Affedici ol, müsamahakar ol. Ve emr bil urf. İyini emret. Ve a'rid an anil cahilin. Ve cahillerden uzak dur, yüz çevir. Yani cahillerle muhatap olma, başına onları dolama, başına sarma. Davet et. Anlarsa anlar, anlamazsa anlamaz. Yoluna devam et. Yine allah Teala diğer Tövbe suresinde diğer ayette diyor ki وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Müminler birbirlerinin dostudur. Evliyasıdır. Yani bizler birbirimizin neyiz? Dostuyuz. Peki dostluğumuz nerede ortaya çıkıyor? Birbirimiz hakkındaki hayrı dileyişimiz İyiliği dileğimiz nerede ortaya çıkıyor? Ayetine hemen devamında Allah talabu yürüyor. Ya murune bil ma'roof ve nhaune anil munkar. Onlar birbirlerine emri bil ma'rufta bulunur ve nha anil munkar ve birbirlerini kötülükten uzak tutarlar. Yani bir insan kardeşi için hayır diliyorsa gerçek manada yani Allah'ın dinde ve bu din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 bırakmayacaksın, terk etmeyeceksin ki gerçek dostluk burada ortaya çıkar. Yine diğer ayette Maide suresinde Allah Teala buyuruyor ki: "Lü'inellezine kafarû min bani İsrail alâ lisân Davud ve İsa ibn Meryem." İsrail oğullarından küfredenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir.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 İsyan etmelerinden dolayı, Allahü Teala'nın yasakları yasakla, yasaklarını çiğnemelerinden dolayı, o kanu yatadun, uduan, hadi aşmalarından dolayı, kanu la yetna houn an münkerin Yapmış oldukları münkerden hiçbir zaman ne yapmazlardı onlar, birbirlerini neh yetmezlerdi. Yani evinde.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 Hak etmişler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere, bizlere bunlardan haber vermiş. Sebebi ne? Niye bizlere haber veriyor bunu allah Teala? Onların düştüğü hataya bizlerin de yapmaması için? Düşmemesi için. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Onlar ne kötü şeyler yapıyorlar. Ne de kötü işler yapıyorlar. Yine allah Teala buyuruyor ki وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ Hak Rabbiniz tarafından gelmiştir.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 Allah Teala buyuruyor ki: "Fasda bi ma tu'mar." Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a davetini aleni yapması için gelen ilk emirlerden bir tanesi. <gülüyor> Biliyorsunuz belli bir süre Aleyhisselatü Vesselam davetini sırrı gizli yapmıştı. Sonra bu ayet indi. "Fasda bi ma Sana emir olunanı ne yap? Haykır. Artık açıkça emir olunanı ilet, tebliğ et. Ve a'ret anil cahilin. Ve a'ret anil müşrikin. Ve müşriklerden iravet. Yüz çevir. Sonra Allah Teala buyuruyor ki En ceynel lezine enhevna anis su. Araf suresi. Deminki bahsetmiş olduğumuz balık hadisesine muhatap olan kavim. Dedi ki kendilerine cumartesi günü balığın böyle bolca geldiği denizin üzerinde Böyle balıkların yüzdüğü o kavim. allah Teala onları bahsederken diyor ki فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ O topluluk, kendilerine öğütlenen şeyleri unutunca, yani oralı olmayınca, umursamayınca diyor ki allah Teala اَنْ جَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَا عَنِ السُّٓу Üçe ayırmıştık o topluluğu değil mi? Kötülükten alıkoyanları Ey insanlar bakın, bunları yapmayın, etmeyin diyenleri kurtardık diyor Allah-u Teala. اَنْ جَيْنَا عَنِ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَا Zulmedenleri, yani balık tutarak Allah'ın emrini çiğneyenleri katı bir azapla ne yaptık? Yakaladık. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Bu kötü azaba mağrur kalmalarının sebebi ne nedir? Fasık olma. İtaatten Allah'a olan itaatten dışarı çıkmalarından dolayı ne yaptık? Onları acı bir azapla yakaladık. İlk hadis Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, rivayet ediyor. Diyor ki: "Gal semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim."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 Aleyhisselatü diyor ki bunu değiştir. Elinle değiştir elde. Yani evde bir münker gördün. Evde insanlar müzik dinliyor. Televizyon seyrediyor. Haram işleniyor. Bunu ne sen? Elinle değiştirmelisin. O haram işlendiği sürece sen bil ki bu haramdan dolayı Allah'ın huzurunda o haramı işleyen insanlardan önce ilk hesaba çekilecek insansın. Niye hesaba çekileceksin? Allah Ta'ala sana şu soruyu soracak. Niye? Emri bir maruf yapmadın. Niye anil münkerden nehyetmedin? Fe illem yastatı'fe bilisanihi. Eliyle değiştiremeyen diliyle değiştirecek. Bu da alimler, ilim ehli. Sen komşunda olan bir münkeri gidip ne yapamasın? Gidip komşuna girip televizyonda müzik çalıyor diye televizyonun düğmesini kapatamazsın değil mi? Ama dilinle tebliğ yaparsın. Fe illem yastatı'fe bi kalbihi. Bunu da yapamıyorsan Kalbinle ne yapacaksın? İnkar edeceksin hünkere. Ve zâlike ad'aful iman. Bu da imanın neyi? En bazen taksiye biniyoruz veya işte yolculuğa çıkıyorsun. Adam arabasına nazar boncuğu koymuş, muska koymuş, bir şeyler koymuş. Bazen şeytan sana o adamdan konuşmamanı vesvese veriyor. Orada bu hadis hemen aklına gelsin. Yani sen orada...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 Gideceğin yere belki çabuk gittin, çabuk vardın, çabuk ulaştın ama öbür taraftan ahirette birçok kayıplara sebep oldun. İkinci hadis İbn-i Mes'ud radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. مَا مِنْ نَبِيِّنْ بَعَثَهُ fi Ummetin اُمَّةٍ قَبْل۪ي اِلَّا كَانَ min مِنْ اُمَّتِهِ حَوَارِيُّنْ وَاَصْحَابُ Allah-u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 getirmiş oldukları dini yaşadılar ve onun peşinden, izinden gittiler. ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوف Her havari ve peygamberlerin ashabından, yakın dostlarından sonra bir topluluk meydana gelir. Nesiller ortaya çıkar. يَقُولُونَ مَا لَا Onlar yapmadıkları şeyleri söylerler, yapmadıkları şeylerle konuşurlar. Vayef alun ama la ve kendilerine emrolunmayan şeyleri yaparlar. Diyor ki Allahü Teala ﷻ: "Femen caheda hum biyedihif, Kim onlar karşı eliyle mücadele ederse o kimse mümindir. Vemen caheda hum bi kalbihiif, mu'min. Kim onlara karşı kalbiyle mücadele ederse mümindir. Vemen caheda hum bilisanihiif, Kim onlarla diliyle mücadele ederse mümindir ve olasısı varsa, bu insanın kendi kendine bir şey yapması gerekiyor. Çünkü bu ne kendi ne bir şey yapması gerekiyor. Çünkü bir mücadele yoksa gerekiyor. Bu, bu tür insanlarla diyor ki bunun ardında artık Çünkü yoktur? insanın ancak diyor hardal tanesi kadardır. O insanın ardında, bundan sonraki şeyin ardında kalan iman ancak diyor hardal tanesi kadardır.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 Ellerinden tutup ahit aldığı, söz aldığı ne? kötü günlerde ve iyi günlerde. وَالْمَنْ شَطِي وَالْمَقْرَهِ Hoş görülen, sevilen durumlarda ve sevilmeyen, nefsin hoş karşılanmadığı dönemlerde beyat etmek. وَعَلَى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا Bu ifade çok önemli. Bakın arkadaşlar bu hadis, Bukhari ve Müslüm'ün beyat etmiş oldu bu hadis. وَعَلَى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا Kayırmalarda, yöneticilerin başkalarını kayırmaları halinde bile adam dayısının oğlunu, amcasının oğlunu, yeğenini ne yapıyor? Kayırıyor. Sana vermesi gerekeni ona veriyor. Bugün de böyle şeyler gözükmüyor mu dünyada yüzünde? Yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. وَعَل Ve yöneticilere, yönetimleri konusunda Çıkış yapmamak, onlarla çekişmemeyi konusunda diyor Aleyhisselatü Vesselam bizlerden ne yaptı? Ahit aldı, beyat aldı. İlla entarav kufran bevahan. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam bizlere yöneticilere karşı ne zaman konuşulabileceği, ayaklanılabileceği, onlara karşı ne zaman çıkılabileceğini gösteriyor. Bakın hangi şartlarda biz yöneticilere karşı itaat etmek zorundayız?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 Maruf olan konularında, dinen emrettiği konularda. Diyor ki el esaret üzerem. İlla en terav kufran bawahan. Ancak bir küfür görürseniz yöneticilerden. Nasıl bir küfür bu? Kufran bawahan. Ap açık bir küfür. İlk şart bu. Ap açık bir küfür olacak. Yani zulüm değil. Bakın arkadaşlar. Hatta Şeyh Salih al-Sayyid diyor ki. O ama baqaulu bazı nasi sufaha Bazı sefih. Akılsız bazı insanların diyor söylediği şu söz diyor ne kadar da yani şeydir. Saçmadır. <gülüyor> İnne la tecibu aleyna taatu ulati'l umur illa iztakamu istiqameten taamma. Yöneticiler ancak dost doğru yolda yürüdükleri zaman, مستقيم oldukları zaman, helalleri işleyip haramlardan kaçındıkları zaman ancak onlara o zaman itaat edilir diyen insanların diyor sözü ne kadar da aptalca bir sözdür. Yani böyle bir yönetici bulamazsınız yeryüzüne. Peygamber Aleyhisselam'ın Vesselam'ın döneminden sonra, değil mi? Baktığınız zaman, Hulefe-i Raşid'in döneminden sonra baktığınız zaman böyle bir şey yok. Allah-u Allah, En'am suresinde buyuruyor, buyuruyor ki ve kezalike بَعْضَ الظَّالِم۪ينَ بَعْضًا Bizler Aleykümselam <gülüyor> Zalimleri birbirlerine ne yaparız? Hakimler kılarız. Yöneticiler kılarız. Zalimleri zalimlerin üzerine yöneticiler getiririz. İmâ kânû yeksibûn. Neden böyle yaparız? Yaptıklarından dolayı. O insanların işlediklerinden dolayı. Kespettiklerinden dolayı. Zalimlere yine kimleri getiririz? Zalimleri getiririz. Yani sen halk olarak zalimsen. Kendine zulmediyorsan. Nasıl insan kendine zulmeder? Allahu Teala'nın haramlarını...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 Yeğenini kayırıyor, oğlunu kayırıyor. İtaat edeceksin. Senin üzerine düşen bu. Peki o adam, o yönetici ne yapacak? Onun karşılığını yaptığı zulmün, kayırmanın karşılığını, kötü karşılığını, akıbetini ahirette alacak. Diyor ki, Aleyhissalatu vesselam Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadise: "Mâ min 'abdin yestariihillahu ra'iyâ" Allah Teala bir kulu bir kavmin başına çoban olarak, yönetici olarak, hakim olarak atar da ve bu yönetici يموتو yema yamutu ve o li ve öldüğü gün halkını, vatandaşını ezmiş, onlara gas, aldatmış olarak ölürse illa harramallahu aleyhi'l cennet. Allah bu yöneticiye cenneti ne yapar?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 Ümmet'in kanını korumak için. He, onların başlarında olan zalimler yöneticilerin hesabını kim verecek? Bak hadiste okuduk. Allah ne diyor? Kavmine kötü davranan onları aldatan insanlara ne yapacak allah Teala? Cenneti haram kılacak. Bu onun cezası. Başka bir hadiste diyor ki İmam Müslim ve Ahmet rivayet ediyor bu hadise. Aleyhissalatü vesselam beddua ediyor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 Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesine işitmek ve itaat etmek. Ne zamana kadar şartları geliyor şimdi? İlla entarou kufran bawahan, Ap açık bir şekilde küfür görünceye dek. Bakın zulüm demiyor, fısık demiyor. Yani adamız inad edebilir, yönetici, içki de içebilir. Bundan hiçbiri küfür tercihinde değil. Endakum min Allah ittala fihhi burhan. Ve bu küfür, açık küfür olacak. Apaçık olacak. Duyduk, gazetede yazdı. Böyleymiş. Güvendiğim birisi bana haber verdi. Ona da başka birisi haber ver. Değil. Ve açık olacak. Ve Allah katında bu küfre karşı bir delilin olacak. Yani küfür olduğu kesin olacak. Bu şartlar altında ne yapılır? Yöneticilere itaat edilmez. İlim ehli dördüncü bir şart daha getiriyor. Diyor ki... ...gücün kuvvetin olacak. Böyle sokaklara... ...taşla, sapanla, sopayla çıkarak değil. On dünkeri değiştirebilecek gücün olacak. Böyle bir şey söz konusu değilse... ...ortada küfür yoksa... ...bu küfür apaçık değilse... ...Allah kısımda bununla ilgili bir burhanın delilinin yoksa... ...ve gücün kuvvetin yoksa... ...bile ne yapmayacaksın? Yani küfür olsa bile orada, o noktada diğer şartlar yerine gelmiyorsa... Bazı insanların bunu yaptığı gibi meydanlara dökülerek, gösteriler yaparak insanların, çoluğun, çocuğun, kadınların haksız yere öldürülmesine sebebiyet vermeyeceksin. وَعَلَى anne, قُولَ بِالْحَقْ اَيْنَ مَا كُنَّا ve selamın beyat aldığı, söz aldığı konulardan bir tanesi de nerede olursak olalım hakkı söylememiz diyor. Hakkı söylemek üzere Allahu Teala'nın Resulüne söz verdik. La نَخَافُ فِي اللّٰهِ لَوْمَ Kınayıcının kınamasından korkmamak konusunda da Aleyhisselatü Vesselam söz verdi. Ya şimdi ben bu adama dersem, ya bu adama bir şey söylersem, ya akrabama bir şey dersem diyerek ne yapmayacaksın? Korkmayacaksın. Aleyhisselatü Vesselam'ın ahit aldığı, söz aldığı bir husus da bu. Hasan Basri'den rivayet olunuyor. Diyor ki, emri bil maruf, bizlerin etrafında dost bırakmadı diyor. Emri bil maruf, nehyanü münker. Bizlere bir dost bırakmadı. Gerçekten öyle. Değil mi? Ama yine de insanın ne yapmaması lazım? Yılmaması lazım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam i̇mam Müslim rivayet ediyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam uzun bir hadisin sonunda İsma ve atı' Yöneticine işit ve itaat et. Ve in dârabe zahrek ve ahadâ malak.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 Ama kadınları, küçük çocukları sokaklara dökerek, mitinglerde eline bayrak alarak çığlıklar atıp üzerine tanklarla, tüfeklerle yürünmesine sebep olman yani saçmalık. Nebi Aleyhisselatü Vesselam az sonra okuyacağız hadisi. Yöneticilere nasihat etmeyi de bize öğretiyor. Yani bazıları var bunun kahramanlık olduğunu zannediyor meydanlara eline afroller alıp çığlıklar atmayı, bağırmayı, gazete köşelerinden yöneticilerin aleyhinde konuşmayı. Nebi Aleyhisselatü vesselam diyor ki, sizden birisinin diyor sultana, padişaha, yöneticiye nasihati varsa ne yapsın diyor? Onu apaçık söylemesin. Yani herkesin önünde haykırmasın onu. Elinden tutsun, baş başa kalsın, öyle söylesin. Yani bak mesela Osmanlı döneminde yıllarca 600 sene ne yapılmış? Hüküm sürülmüş. Genel manada insanlarda ehl-i sünnetin bu öğretisi aleyhissalatü vesselamın yöneticilere itaat etme konusu halk için de iyi işlendiği için ne yapılmamış? Bugün modern çağda dökülen kanlı olaylar o şekilde çok yaşanmamış. Aynı şekilde bu memleketin tarihine baktığınız zaman, yakın tarihine aynı şeyi görüyorsunuz. Yani insanlar galeyana gelip, güçleri olmadan bazılarının kıyam dediği şekilde başkaldırmış olsaydı ne yapılabilirdi? Belki de bu memlekette, bu topraklar içinde de milyonlarca insan, biliyorsunuz binlerce insan katledildi, bu milyonlarca insanın ölümüne sebep olabilirdi. Diğer Hadis Numan İbn Bişr Radıyallahu An diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Meselul kaimi fi hududillah Allah Teala'nın sınırları üzerinde duran yani emri bil maruf'ta bulunan, nehyan il münker'de bulunan kütülükler gördüğü zaman Onu ne eden? Ve واقعu fiha. Kema sele kavmin istahamu ala safina. Allah Teala'nın emirlerini, sınırlarını bilen, tanıyan insanlar ile o sınırları çiğneyen, tanımayan insanların diyor misali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 فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا Bu yolcuların Kura sonucu kimileri geminin en üst katındadır, kimileri de geminin alt katındadır. وَكَانَ الَّذ۪ينَ ف۪ي أَسْفَلِهَا Geminin altında bulunanlar اِذَا اسْتَقَوْ مِنَ الْمَاءَ مَرُوا عَلَى فَوْقِهِمْ Alt kattakinler alt kattakiler su istediklerinde susadıklarında Üst kattakilere giderler ve derler ki لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا ف۪ي نَص۪يبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِي men فَوْقَنَا Üst kattakilere şöyle derler. Biz çok susadık veyahut da suya ihtiyacımız var. Biz bu alt katta olduğumuz için geminin altı bize ait. Kendi payımıza düşen bu, bu geminin alt katında hiç kimseye zarar dokunmadan ufak bir delik açsak ne olur? Derler. فَاِنْ <gülüyor> تَرَقُوهُمْ üst kattakinler diyor, o alt kattakinleri bıraksalar, istediklerini yapmalarına izin verseler, eradu helaku cemia. Onların irade ettikleri, istedikleri şeyleri yapmalarına izin verirlerse, üst kattakinler ve alt kattakiler topluca hep beraber ne olur? Helak olur. ve en akadû alâ eydihim. Ama ellerinden tutar, onları çekerler. Bu yanlışı yapmalarından onu, onları tutarlar, alıkorlarsa, necev <gülüyor> ve nâcu Hep birlikte ne yaparlar? Selamete çıkarlar. Hep birlikte kurtulurlar. Bakın Aleyhisselam bir topluluğu böyle şey yapıyor. benzetiyor. Allah Teala buyuruyor ya Enfal suresinde fitneten." "Ey insanlar, öyle bir fitneden korkun ki o fitne la tusîbenellezîne zalemû minkum hâssa." Geldiği zaman sadece sizlerden zulmedenlere ne yapmaz? İsabet etmez. Geldiği zaman umumidir. Aynı şu gemi örneğinde ya. gibi. Yani ya ne hali varsa görsün. Evinde ne alt işliyorsa işlesin. Mantığıyla yaşamak ne yapar arkadaşlar? Gemiyi batırır. Alttaki de helak olur. Sen de helak olursun. Sen de helak olursun. Beşinci hadis Umul Mu'minîn, Ummu umu Seleme Hind binti Ebi Umeyye Hüzeyfe radiyallahu anha anin nebî sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal innehu yustarmal uleykum umara. Aleyhisselatü haber veriyor. Sizlere diyor bir takım yöneticiler başınıza gelecek. Fetearifûne ve tunkirûn Onların bazı işlerini ne yapacaksınız? Münker olarak göreceksiniz. Yaptıkları bazı şeyler münker. Bazı şeyler de dinde maruf, bilinen. allah Teala'nın emrettiği şeyler. Femen kerîhe fekad berî'e Kim bu kötü olarak, münker olarak gördüğü şeyleri inkar ederse, kalbinden inkar ederse, Diliyle bunu nasıl ya gidip söylerse, fakat bere kendini ne yapmıştır, dinini temize çıkarmıştır. Ve ben inkara fakat selime, kim inkarda bulunursa, bunları hoşnutsuzluğunu ifade eder, yanlış olduğunu öğretirse, fakat selime, selamette olur. Ve lakin ben ve ancak kim bu gördüğü münkere razı olursa. Ve bunun peşinden gider, bu münkere dalarsa işte o zaman diyor onun durumu nedir? Kötüdür. Sahabele soruyorlar. Kalu ya Resulallah. Ela nukatiluhum. Yani böyle münkerlerini gördüğümüz yöneticilerimizle savaşmayalım mı? Savaşalım mı? Onlara karşı kılıçlarımızı çekelim mi? Ya Allah'ın Resulü. Çünkü ortada münker var. Sen haber veriyorsun, diyorsun ki biz senden sonra başımıza yöneticiler gelecek ve bunlardan Münker hasıl olacak. Bunlarla savaşalım mı? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, La. Ne yapmayın bunlarla? Savaşmayın. Ma akamus salate fikum. Ya hata ma akamu fikumus Namaz kıldıkları sürece, hayır. Namaz kıldıkları sürece, hayır. Bu hadisdenen bir delili var ayrıca arkadaşlar. Namaz kılmamanın, namazı terk etmenin ne olduğuna dair, küfür olduğuna dair bir delil var. Nereden çıkardık onu? Evet. Biraz önceki hadisten. Bakın fıkıh işte bu arkadaşlar. ilim ehli nasıl çıkartıyor? Biraz önceki hadiste ne dedi? Yöneticilerle çekişin. Ne zaman çekişin dedi? Hangi halde çekişebilirsiniz dedi? Açıkça bir küfür gördüğünüz zaman. Buradaki hadiste ne diyor aleyhissalatü vesselam? Onlar sizin aranızda namaz kıldıkları sürece savaşmayın. Demek ki Namaz kılmadıkları zaman onlarla ne yapılabilir? Savaşılabilir. Yani onlar ne yapmış olurlar? Küfür düşmüş olur. Açık küfür işlemiş olurlar. Onun için ilim ehli bu ve buna benzer delilleri getirerek diyorlar ki namaz kılmayı terk eden bir adam tembellikle de olsa biliyorum Allah emre diyor, Biliyorum Allah bunu bana farz kılmış ama yapamıyorum. Kalbim temiz imanım var Allah'a inanıyorum dese de ilim ehlinin bir kısmı diyor ki hayır. Bu adam namazı terk ettiği için nedir? Kafirdir. Delilleri birçok delili var. Bunlardan bir tanesi de bu, bu hadis. Bu hadisi bir önceki hadisten incelediğimiz zaman, ele aldığımız zaman daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. An ummul mu'minin, ummul hakem Zeynep binti Cahş radıyallahu <gülüyor> anha ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem dehal aleyha fezia aleyhissalatu vesselam müminlerin annesi Zeynep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 Şu Arapların vay haline. Min şerrin kad iktarab. Onlara bir şer yaklaşmakta, bir kötülük yaklaşmakta. Nedir o kötülük? Diyor ki, Futihal yevm min radmi ye'cuce ve me'cuce mislu hâzihi ve hallaka bi'isbu'ayhil ibhâme ve alletîte Diyor ki, bugün yecuç ve mecuç seddinden şu kadar bir delik açıldı diyor Aleyhisselatü Vesselam ve par baş parmağıyla işaret parmağını ne yapıyor? Birleştirerek o açılan deliği gösteriyor. Şu kadar bir delik yani küçücük bir delik. Aleyhisselatü Vesselam yani haber gelmiş, vahiy gelmiş bu şekilde. Ona bildirilmiş ki Yecüc Mecüc'ün seddi, şu anda hapis oldukları yerde ne var? Bir delik var. Her gün bu açılıyor. Değil mi? Sonra geri dönüyor. Açılıyor, geri dönüyor. Bunlar tam ulaşıyorlar. Diğer hadislerde geldiği gibi yeniden ilk haline dönüyor. Ta ki kıyamet alametlerinden bir tanesi olan Mecud çıkışına kadar. Aleyhisselatü Vesselam bu haber alınca La ilahe illallah diyor. Arapların vay haline. Çünkü o dönemde Allah Resulü Aleyhisselatü iman edenlerin aslı çoğu kim? Araplar. Tabi Aleyhisselatü Vesselam'a bu tepkisini gören hanım,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 başlarına bir belanın, musibetin gelmeyeceğine inanıyorlar. Aleyhissalatü vesselam bu soruya cevaben diyor ki, قال نعم. Evet. إذا كثور الحبث. Pislik, iğrençlik, kötülük, çoğaldığı takdirde evet, aranızda salih insanlar olsa da ne yapılacaksınız? Helak olacaksınız. Bu hadis, متفقun aleyh, Bukhari ve Müslim'in İttifak et, yazı Yani öyle yok. Aramızda salih insanlar var, onların yüzü metene bir şey olmaz diye bir şey yok. Emr-i maruf terk edildiği zaman, Nehyan-i münker terk edildiği zaman, toplumumuzda, içimizde kötülük, haber, pislik, iğrençlik arttığı zaman, ne yaparız? Helak ediliriz. Helak oluruz. Yedinci hadiste, Ebu Sa'id-i Hudri, radıyallahu anh, Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kal, اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي تُرُقَاتِ Aleyhissalatü vesselam ashabına her şeyi öğretmiş. Yani bu din gerçekten bütün ahlakı, adabı, ibadeti öğretmiş bir din. Diyor ki Ebu Sayyir Kudri Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي تُرُقَاتِ Yollarda sakın oturmayın. Kaldırımlarda yol üstünde oturmayın. Yani bugün kahve önlerinde görüyorsunuz insanları. Kapı önlerinde kadınlar. Değil mi? ya insanlar oturmuşlar konuşuyorlar. 1400 sene önce Aleyhisselam edep ahlak öğretiyor. "Fekalu ya Rasulallah malana min mecalisina buddun netahaddasu fiha." Ey Allah'ın Resulü biz bu meclislerde yani bu kapıların önünde yollarda oturuyoruz. Oturmak yani oturmamız lazım. Muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. Aleyhisselam diyor ki "Fekale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Feiza ebeytum illa mecalis." Yani illa oturmakta ısrar ediyorsanız Fa atut Yolun hakkını verin. Oturduğunuz yolun hakkını verin. Nedir o yolun hakkı? Geliyor. Sahabe'ler soruyor: "Kalu ve ma ya Resulullah?" Yolun hakkı da nedir yani? Yolun hakkı mı olur? Değil mi yani? Asfaltın, kaldırımın hakkı nedir? Diyor ki Aleyhisselam: "Gaddul basar." Gaddul basar. İlk hak Gözünü yapmak, haramdan korumak. Yani çünkü sen bu gözünü korumazsan yanacak bir göz? azap olacak. Evet. Bunu bil yani. Gaddul basar. Ve kefful eza. Yoldan ne yapmak? İnsanlara zarar veren, onların yolunu tıkayan şeyleri kaldırmak. Ama sen kalkıp yolun ortasına durursan, yolun ortasında arabanı ters bir şekilde park edersen, Yolun hakkını ne yapmamış olsun, vermemiş olursun. Bilakis Müslümanların bütün hakkını üzerine almış olsun. Ve reddu selam. Sana verilen selama da icabet etmen. Ve emru bil ma'ruf ve nehyi anul munker. Emru bil ma'rufta bulunman ve nehyi anul munkerde bulunman. Bunların hepsi yolun hakkı. Yani yolda öyle oturup çekirdek mi? Boş yere böyle. Değil mi? O yolun hakkı var. Nedir o yolun hakkı arkadaşlar? Gözü haramdan korumak. Başka? Keful <gülüyor> eza. Yoldan taş gibi yanlış şeyleri yani insanlara acı verecek, eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Raddusselam. <gülüyor> Sana selam verildiğinde selama icabet etmen. Sonra? Emri bil mağur. ne münker yapmak. Buna rağmen o meclisten kalkarken o meclisin kefareti var. Meclisin kefareti kalkarken ne diyeceksin? Subhanekallâhumla <gülüyor> Seni hamd'edik. Eşhedü la ilaha illa Estağfuruk ve Allah'ım seni hamdınla ne yaparım? Hamd ederek seni eksikliklerinden tenzih ederim. Çünkü ben burada kusurda bulundum, eksikliklerde bulundum. Yolun ortasına oturduk, yanlışlar yaptık veya herhangi bir mecliste. Eşhedü en la ilaha illa ent. Eşhedü la ilaha illa ederim ki ibadete layık tek ilah sensin. Sen yine tenzi ederim. Senden başka ilah yoktur. Evet. Günahlarımdan <gülüyor> <gülüyor> <Ki 'nasın yorulu> <gülüyor> dolayı istiğfar eder ve sana tövbe ederim. Meclisin kefareti bu. Nerede oturursan otur. Kalkarken bunu söyleyeceksin. Ki hasıl olan kusuru bu kefaretle örteceksin. 8. Hadis İbn Abbas radıyallahu anh.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 Bakın adamın elinde altın yüzük görüyor. Fenazaahu fataraahu tarahahu. Adamın elinden yüzüğü çekip alıp çıkartıp atıyor. Fırlatıyor yere. Diyor şöyle Resulullah. Ya'midu ahadukum ila jamratin min nar feyaj'aluha feyaj'aluha fi yadi. Sizlerden birini biriniz ateşe doğru yönelmekse ve o ateşi alıp elinde tutmakta. Yani altın yüzük takmasını neye benzetiyor Aleyhisselatü Vesselam? Siz neden birisi ateşe doğru yönelip ateşi elini alıyor. İnkar ediyor bunu Aleyhisselatü Vesselam. Nehi anil münkar yapıyor. Yani yaptığın şey cehennem ateşiyle oynamak gibi bir şey. Bu yaptığın şey seni ahirette yakacak olan bir şey. Tabi bu, bu sert... Tepkii gören adama diyor ki çevredeki insanlar. Teqlil el rjul bad, sallallahu Aleyhisselatü vesselam gittikten sonra adama deniyor ki, Xud khatemeka intefebihi. Aleyhisselatü vesselamın alıp senden söküp aldığı ve fırlattığı şu yüzü git al, ondan faydalan yani git onu sat, i̇şte parasını al, bir şeyler yap yani. Ondan sonra ne diyor adam? Bakın işte sahabe. Töyki, "Kale, La Allah'a Allah yemin olsun ki hayır, almam. La aklıhu abeden, kesinlikle onu almam. Vakat Tarahu Rasulullah sallallahu aleyhi sallam. Rasulullah onu benden çıkarıp alıp söküp attıktan sonra, vallahi ben onu ne yapmam oradan bir daha diyor, almam. Arkadaşlar, her günah işlediğimizde, o günahın ateşle oynamak olduğunu ne yapacağız? Bileceğiz.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 Sizlerden birisi ne oluyor da eline bir ateş alıp diyor, ateşe yönelip eline bir ateş alıyor. Yani çünkü yakin öyle bir hale gelmiş ki, iman öyle ki o yere takılan altın yüzüğü ne olarak görüyor Aleyhisselatü Vesselam? Avuca alınmış bir ateş olarak görüyor. Elbisen paçaların yerde sürünüyor. Erkek olarak. Tam tersine dönmüş şimdi memlekette. Kadınlar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 Allah ve Resulü... Yani sözlerinde... ...yalan olmayan... ...değil mi? Vaadinde ve tehdidinde... ...labalilik olmayan, yalan olmayan... ...bir yerden geliyor sana bu tehdit. Yani belki bizlerden birisi bu tehdidi birbirimize savursa... ...ya dersin bu böyledir ama... ...şimdi öfkelenir kızar... ...az sonra şey yapar... ...kendine gelir işimizi görürüz. Ama karşıda, karşında bu tehditleri sana getiren, seni bununla korkutan kim? allah Teala. Dokuzuncu hadis Ebu Sa'id el-Hasen el-Basri Enne bin Amr dahal ala Ubeydillâh İbni Ziyad. Ubeydillâh İbni Ziyad Yezid'in Irak'taki valilerinden bir valisi. Zalim bir adam. Bu A'id ibn Amr sahabeden geliyor şey yanına, Yezid. Yezid'in valisinin yanına, valilerinden bir valisinin yanına diyor ki, ey bu ney? Diyor ey evlat! İnni semihtu Resulallahü sallallahu aleyhi ve sellem yekul, inne şerrel raa' Aleyhissalatü Vesselam'ın şöyle dediğini duydum. Ey evlat diyor. İnsanların en şerlisi, en kötüsü, onlara sert davranandır. Sert davranan yöneticilerdir. Yani yöneticilerin durumu da kötü arkadaşlar. Yani Güllük-gülistanlık değil. Bu dünya belki güllük-gülistanlık ama şayet halklarına zulüm ederlerse, evet halk itaat edecek. İşitecek ve itaat edecek. Zulüm görse de, sırtına vurulsa da, elindeki malı alınsa da ama insanların en şerlisi de kim olacak? Onlar olacak. Fa iyak an minhum. Sahabe diyor ki bu adama onlardan sakın olma. Yani, Emri bil maruf yapıyor yöneticiye. Feqale lehu iclis. Yani adam şiddet sahibi adam bu seti dinler diyor ki iclis otur. Sa inna ma ente min nukhalet ashabi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen peygamberin ashabının eleğin üstünde kalanlarındansın. Yani arpanın kabuğusun sen diyor. Yani ashabın özü gözdesi olan kimselerden değilsin sen diyor. Yani sen ne konuşuyorsun? O ne diyor? Fakal ve hel kanat yani, lahum Peygamberin ashabının değersiz olanı gözde olmayan mı var? Onların hepsi Gözde insanlar. Onların hepsi kalburüstü insanlar bu manada. Dinde önde gelen insanlar. اِنَّمَا كَانَتِنْ نُخَالَتُ بَعْدَهُمْ Asıl diyor bu kalitesizlik tam Türkçe'ye çevirebileceğimiz ifade. Onlardan sonra başladı. Ve onların dışında oldu. Burada ne görüyoruz? Bu sahabenin bu yöneticiye gidip nasihat ettiğini, hikmetle nasihat ettiğini görüyoruz. Hz. Ebu Feride radıyallahu anhu 10. hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "والذي نفسي بيده نفسي ايللاتن الله olsun ki bil ma'ruf anil munkar. Emri bil ma'ruf ve nehy anil munkar bulunursunuz ya da ev layu shikanallahu an yeb'ath minhu." Allah Teala üzerinize kendi katından bir azap göndermesi yakındır. Yani hiçbir şey öyle gürültü hurusandık olmasın. Bakın dünyaya bugün ya bugün bakın yani. Geçmiş çağlarla ilgili birçok örnekler verdik. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerini zikrettik. Gelen yağmur bulut gelen yağmur bulutlarını rahmet bulutları zannetip sevinenlerin nasıl helak olduğunu, değil mi? Yağan yağmurdan dolayı kendilerine güvenip dağın tepesine kaçıp helak olanları Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bize zikretti. Bunları biliyoruz. Bu, bugün de bakın en yeni olan facia Japonya'da oldu değil mi? فثم تدعونه فلا يستجاب لكم. Ya ya emri bil ma'ruf'ta bulunur, nehyi anil münker'de bulunursunuz. Ya da Allah katından size bir azabın gelmesi yakındır ve dualarınız da kabul olmaz. Ya yani duaların kabul olmamasının sırrı da ortaya çıkıyor bakın arkadaşlar. Bir sebebi deney. Emri bil ma'ruf'un ve nehyi anil münker'in ortadan kalkması. An-nebi Said'in el-Hudri radiyallahu anh, An-nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Eftelul cihad, Kelimetu adlin, Ende sultanin cair. Cihadın en efdali, en faziletlisi hangisidir? Zalim olan yöneticinin yanında, onun katında, adaletli söz söylemek. Şimdi bazıları bu hadisi getiriyor. Diyor ki, ya siz de konuşuyorsunuz ama bak, hadis-i aleyhisselatü vesselam diyor ki, zalim yöneticinin yanında haykırın değil mi? Yani hadise bakın. Diyor ki en de sultan onun yanına gidip söyleyeceksin. Onun yanına gidip söyleyecek yüreğin var, ilmin var, nasihati olan, hırsın varsa git yanına söyle. Buna kimsenin bir problemi yok. Ama oturduğun yerden, caminin kürsüsünden cemaatin önünde sallama, atma. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir peygamberden tavsiye yok. Ya gideceksin sultanın yanında, onun katında. Az önce bak, Saber ne yaptı? Gitti onun katına, nasihat etti. Deminki söylediğimiz hadiste de Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, "Men aradığım yansımalı bir sultan, fela yubdihi Siz Sizden birisi sultana, padişaha, yöneticiye nasihat etmek isterse, fela yubdihi aleniye. Onu aleni bir şekilde, açık bir şekilde ona ne yapmasın? söylemesin diyor Resulullah. Walakin ya'khudh bi Ne yapsın? Elinden tutsun. Sultanın, yöneticinin elinden tutsun. Feyakhlu bih. Baş başa kalsın. Fe in qabila minhu Eğer onun bu nasihatini kabul ederse ne güzeldir. Maksat hasıl olmuştur. Ve illa kana adda alladhi Kabul etmezse, yönetici bu nasiheti, o kimse üzerine düşeni ne yapmıştır? Yerine getirmiştir, yapmıştır. Bu hadisi İmam Ahmet rivayet ediyor arkadaşlar. Tabarani rivayet ediyor. Hakim rivayet ediyor. Beyhakî rivayet ediyor. İbn-i Asım, sünne kitabında rivayet ediyor. Ve hadis, sahih bir hadis. Diğer hadis... Tarık ibn Şihab el-Beceli el-Ahması en bir adam sâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vakıd vada rejlehu fi'l-garz eyü'l-cihad efdal? Kâl kelimetun kelimetu hakkin 'inda sultanin zâir. Ya adam Aleyhisselam'a gelip hangi cihadın daha faziletli olduğunu soruyor. Aleyhisselam diyor ki zalim sultanın, zalim kralın, zalim padişahın yanında söylenen yanında söylenen hak sözdür. Yani bu en büyük cihattır, en eftal cihattır. Yani git tasiyat et. Ede biliyorsan, Bu da amellerin en faziletlerinden bir tanesi. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet olan bir hadis. Bu hadis ee, zayıf bir hadis. Hadiste ne deniyor? İbn-i Mesud radıyallahu anh'a diyor ki قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ اَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْسُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ اَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَ الرَّجُلُ فَيَقُلْ يَا هَذَا تَقِلّٰهُ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَاِنَّهُ لَا يَحِلُّ İsrail oğluna diyor ilk gelen eksiklik, naks, şöyle gerçekleşti. Bir adam kardeşiyle yolda karşılaşır ve ona derdi ki, ey falanca Allah'tan kork, bu yaptığın şeyi terk et, bırak derdi. ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدْ وَهُ عَلَى Yarın yine karşılaştır, o kimseyle yarın karşılaşır, aynı hal üzerine onu görür. فَلَا يَمْنَعُهُ dalik اَنْ يَكُونَ اَك۪يلَهُ وَشَر۪يبَهُ وَقَع۪يدَهُ O adamı aynı halde görmesi, yani o adamın münker işleyerken onu görmesi, ne yapmazdı? Onunla beraber yemek yemesine, oturmasına, hoş sohbet gülüp eğlenmesine engel olmazdı Yaren Oğlu. Yani beni İsrail'e, İsrail olduğuna ilk gelen eksiklik buradan geldi diyor. Yani her şey güllük gülistanlık adı. فَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكِ دَرَبَ اللّٰهُ قُلُّ وَبَعْضِهِمْ Böyle yapınca onlar Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Sonra ve sonra şöyle dedi diyor. Aleyhisselam l'in الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عيسى ابن مريم. İsrailoğlarından, İsrailoğlarından küfredenler, inkara düşenler Davud Aleyhisselam'ın ve Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın diliyle lanetlendiler. Lanetlenme sebebiyle ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون على أشمارى وإسyanetmeleri yapmış oldukları hiçbir münker konusunda birbirlerine ne yapmazlardı alı koymazlar birbirlerini o münkerden nehyetmezlerdi onlar ne kötü şeyler yapmışlardır bu makal kella vallahi la ta'murun bil ma'ruf sonra dedi ki diyor emre bil ma'ruf bulunursunuz ve la tenhavun anil münker münkerden alı korsunuz Ola te kudunne ala zalim, zalimin elinden tutar, ona engel olursunuz. Ola te atirannehu ala alhak onu hakkı çevirirsiniz. Ola te qasurannehu ala alhak onu hak üzerinde tutarsınız. Ola te ghribanallah bi kulub ibadikum ala Ya da bunları yapmazsanız Allah sizin kalplerinizi birbirine benzetir. Sume leil anatekum kema, lanetlendiği gibi. Allah-u Teala'nın lanetlediği gibi siz de ne yaparsınız? Allah tarafından lanetlenirsiniz. Tabi dediğiniz gibi bu hadis Ebu Davud-i rivayet etmiş. Hadis de, e, senedinde, isnadında ne var? İnkıta var, kopukluk var. Bundan dolayı hadisin zayıf olduğunu ilim söylüyor. Son hadisimiz Ebu Bekir Sıttik, radıyallahu anh kal, Ya eyyuhannas innekum letekra'ûn hadî ilâyeh. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki sizler şu ayeti okuyorsunuz ey insanlar. Nedir o ayet? Maide Suresinin 105. Ayeti Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusakum la yedurrukum man dalle izah tedaytum. Ey insanlar aleykum enfusakum. Siz kendinize bakın. Yani kendi nefislerinizle ilgilenin. La yedurrukum man dalle izah tedaytum. Sizler hidayeti bulduysanız hidayet yolunda seyrediyorsanız o yolda devam ediyorsanız on, artık o yoldan sapanlar, zararete düşenler size bir zarar vermez. Diyor ki, Ebu Bakir Radyallahu ve innisi miyettur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kul, Nabi Aleyhisselamun şöyle dediğini duydun. İnnen nesin? Iza ra uzalim, insanlar şayet zalimi görürler, zulmeden bir insan görürler. Falam ya kulu ala yedihi, onun elinden tutmazlar. Zulmin engel olmazlarsa, Eusha ke an ya ummu minhu, Allah katından. Herkesi kapsayacak umumi bir belanın gelmesi onlar için çok yakındır. Yani Emri bin Maruf'un e, buradaki önemini bu hadiste bir daha daha e, görüyoruz. Bu hadis Hasan bir hadis. Hemen diğer bab'a geçiyoruz. Bu bir tek bir hadis var. Bunu da bitirip önümüzdeki haftaya yeni bab'tan e, emanetleri yerine getirmek, emanetleri eda etmek babına geçeceğiz. Diyor ki ee, İmam Nevi Rahimahullah Babu taglid-i men amara bima'ruf evneha an munkar, ve kâlefe kavluhu fi'lehu Emri ma'ruf ve nehi anil munkerde bulunup iyiliği emredip, kötülükten sakındırıp sözünün yapmış olduğu fiile, amellerine aykırı davranan kimsenin hakkındaki şiddetli Tehdit babu. Yani bize Emri bin Maruf'u öğretti. Emri bin Maruf'un önemine bahsetti. Şimdi de ne değinecek burada arkadaşlar? Tebliğ yapan, Emri bin Maruf'ta bulunan, nehy i münkerde bulunan kimsenin ameli emrettiği veya sakladığı şeyler ne yapmayacak? Muhalefet etmeyecek yani. Adam orada faiz yemeyin diyor. Bu taraftan gitmiş faiz yiyor. Adam orada cemaatle namaz kılın diyor. Bu tarafta camiye gitmiyor. Bu tarafta namaz kılmıyor. Mesela. allah Teala buyuruyor ki اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا اَنْفُسَكُمْ İnsanlara iyiliği emrediyor. Kendinizi unutuyor musunuz? Yani insanlara emret ama kendini unut. وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ kitap. Hem de kitap okuyor okuduğunuz halde. Tevrat'a okuduğunuz bu ayet ilk defa Yahudilere iniyor. Yahudilerin özelliği bu. Yani Tevrat'ı okuyorsunuz, hmm. ayetler zihniyor. Ama kendinizi unutuyorsunuz. Başkalarına neyi emrediyorsunuz diye Allah Teala? İyiliği mi emrediyorsunuz. İyilik mi? Yani başkasını emrediyorsun, kendini yapmıyorsun. E fele ta'kilun? Akletmez misiniz? Sizin aklınız yok mu? Düşünmüyor musunuz? <gülüyor> Diğer ayette ya yellevene amenu lima taquluna ma la taf'alun. iman edenler, niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz?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 Söylemesi, insanlara bunu emretmesi. Yani şu ayıp aleyhisselam diyor ki Hud suresinde وَمَا اُرَيْدُ an اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْحَاكُمْ anhu. Ey insanlar! Sizleri alıkoyduğum, nehy-i anil münkerde bulunduğum şeylere muhalefet edecek değilim. Sizlere bir şey, sizlerden yani bir şey yasaklayıp o yasağı yapacak bir insan değilim diyor. Şu ayıp. de böyle olmalıyız arkadaşlar. Emni bin Maruf yaparken, Nehyan-ı Münker yaparken bu ayetler gözümüzün önüne gelmeli. Hele hele şu hadis. An yani Ebi Zeyd, Usama bin Zeyd İbni Haris e, radıyallahu anhuma anhuma kal Simi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem bir racul yevmel kıyama fe yulqa Kıyamet günü bir adam getirilir ve ateşe atılır. Fetendaliku ektabu batnihî bütün bağırsakları dökülür. Yani ateş. Öyle bir ateş ki cayır çayır yakıp insanın içini haşlayan, bağırsaklarını dışa döken bir ateş. Fe biha bihâ kemâ yedûru l-himâru Raha Bu adam bağırsaklarının etrafında nasıl döner? Ateşin etrafında böyle bağırsaklarıyla birlikte nasıl döner diyor Aleyhisselatü Vesselam. Eşşeğin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 O unu, şeyi, buğdayı, arpayı un haline getirirmiş. Aleyhisselatü Vesselam bu örneği veriyor. Diyor ki o ateşe atılan adam, eşeğin değirmen etrafında, o iki taşı döndürdüğü gibi, bu adam da ateşin etrafında, ateşin içinde bağırsaklarıyla birlikte bu şekilde döner. Feçtemi'u ileyhi ehlun nar. <gülüyor> Cehennem halkı onun etrafında toplanır. Feekulune ya fulân. Ya fulan mâlek. Ve derler ki, ey falanca neyin var? Sen niye buradasın? أَلَمْ تَكُ bil maruf وَتَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ münker seni emri bil maruf yapan ve nehyi anil münker yapan bir adam olarak biliyoruz. Emri bil marufta bulunuyordun, nehyi anil münkerde bulunuyordun. Ne oldu da buradasın? فَيَقُولُ <gül> O da onlara şöyle cevap verir. Bela, evet. Kuntu bil ma'ruf ve la atih. Emri bil ma'ruf yapar. İnsanlara iyiliği emrederdim ama onu ben yapmazdım. Bu enha anil munkar Onları kötülükten alıkoymaya çalışır ama o kötülüğü kendim işlerdim. İşte bunun karşılığı olarak bu adam bakın arkadaşlar cehennem etrafında hadis muttafakun aleyh Buhari ve Müslim'de var ettiği hadis. Ağırsakları etrafında dolana dolana azap görüyor. Bu sebeple bizler de ne yapmalıyız? Tebliğ ederken önce kendimiz o emredeceğimiz marufu işlememiz ve münkerden de kaçınmamız lazım. Yoksa zaten etkili olmaz, tesirli olmaz. Evet. Evet. Sonra da diyor ki: Ma da نقول الخروج Hüseyin ibn Ali ala al mal mevdi' hadi'l vaki'a. Yani Hüseyin radıyallahu anh'ın ila tezra'n hurucu hakkında Ehli Sünnet'le cemaat ne diyor biliyorsunuz? Sahabenin çoğunluğu ila tezra'a itaat etmişti. İbn Abbas olsun, İbn Ömer olsun o dönemde. Zübeyr İbn Zübeyr işte Mekke'de henüz o kurulmuş olan yani devlete ne yapmamışlardı? Beyat etmemişlerdi. Orada kendi sancakları altında yaşıyorlardı. Sahabe nasihat etti. Huruc etmemesini istedi. Kufe'ye gitmemesini söyledi. i̇bn Abbas rivayetlerde de geliyor o şekilde. Nasihatte bulundu. Ondan sonra e, tabi Hüseyin radiyallahu anh Kendisine yapılan davet üzerine ne yapmak istedi? Kufe'ye gitmek istedi. Ve olan e, oldu. i̇bn Ömer radıyallahu anh hatta hadis e, bu kadar haccacın arkasında namaz kılıyor. Aynı şekilde Enes radıyallahu anh ve ailesini toplayarak diyor ki ne yapmayın? Yapmış olduğunuz beyatı, beyattan elinizi Çekmeyin. Kim diyor yapmış olduğu beyattan elini çekerse kıyamet günü ona hıyanet bayrağı var Açılır. Hıyanet bayrağı açılır diyor. Onun için yani bu konuda e, Selefin görüşü genel manada aynıdır. Yöneticilere ne yapılmaz? Huruç edilmez. Ayaklanılmaz. Şartları az önce ifade ettiğimiz gibi o şartlar dahilinde olur. Yöneticilere o şartları insan kendinde görüyorsa yani veyahut da e, çevresinde görüyorsa tabi insan olarak değil yani. Ehlul hilli vel akd. Bir tabaka. Yani kabile reisleri olur, alimler olur. Bunlar bir araya gelirler. onlar karar verirler. Sokaktaki 3-5 kişi buna ne yapmaz? Karar vermez. Evet. Bunu netenelim inşallah. ve la illa